sinsi, gizli, kapalı flaşalar, esintiler vardır ki insan iyi bir yolda biliyorum zanneder. Fakat başka şeyler karıştırır, bulaştırır. Marzi ilahiye muvaffak olma seviyesinden düşer aşağı ve diğer kaybına uğrar. Doğru yapıp yapmadığımızdan emin değiliz. Bazen bir şey yapıyoruz diye aktörlük yapabiliriz. Hafızan Allah ve yiğit. O da işte kazanma yolunda kaybetme, çetin bir yolun, zayıf yolcular. Ramazanın başından beri arkadaşlarımız birçok kıtada dolaşıyorlar ve bu değişik kıtalarda vazife yapan eğitim gönüllülerini ekrana taşımaya çalışıyorlar. Sibirya'nın soğuğundan Afrika'nın kavuran sıcağına kadar geniş bir coğrafyada ve farklı iklimlerde fedakarca bizim değerlerimizi Temsil eden bu insanları seyrederken neler hissediyorsunuz, düşünceleriniz neler oluyor? Nefsinden emin değilim. Seyyidin hazreti Yusuf, Üstad ona hamle diyor ve ama o nefsi inen nefseler marotmuştu. Nefsimi etmiyorum. ben, Arızasız, kusursuz, hep doğru düşünürüm. İbri hep doğruyu gösterir demiyorum. Nefis şiddetle fenalıkları amirdir. Diyor Kur'an'ı Kerim. Üstad da onu bir yerde değerlendiriyor nefse emmareye itimat edilmez diyor. Şimdi ben ne zaman o manzarayı görsem aynada da, sizin programlarınızda da gözlerim dolu dolu yaş döküyor. Ve mali li aynike in kul teki fahemeta ve ma kalbike in testefik yeymi diyor. O seyir bir yerde, onlara dur diyorum ama dilimi ısırıyorum durmuyor yine. Şu mülazadan dolayı o dibace gibi şeyi arz ettim. Millet beni de böyle bu işin bu hareketin içinde görüyor. Sanki önemli bir yer tutuyorum, önemli bir yerde duruyorum gibi. Öyle gördüklerinden dolayı farkına varmadan böyle ben de bu işin elemanlarındanmışım gibi düşünebilirim. Ondan dolayı da duygulanabilirim. Fakat zannediyorum Allah bilir kalbimin derinliklerini. İslam'ın geleceği, insanlığın geleceği adına seviniyorum çok. Bir de arkadaşların oralarda çok samimane Bulunduklarına inanıyorum. Diyor ki ben dört seni hiç gelmedim diyor yani. Bunlar böyle bir yönüyle sineme bir şey gibi saplanıyor bende. Hem onun fedakarlığı, o çarpıyor beni bir yönüyle. Hem hicreti çarpıyor beni. Hem onların bazen ilk filanda nasıl gittiklerini yani 90'lı yıllardan itibaren, ben de onların sevabına iştirak etmek için, bir onların teveccühlerini değerlendirmek için işlerinde bulundum. Bazılarının böyle kura çekişlerine şahit oldum. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Coğrafyada bile belki oralar bakıp oraları tanımamışlardı. Mesela Buriyat'a gidiyor. Mesela Moğolistan'a gidiyor. Aydın abi rahmetlik defaatle anlattı. Hararetin 60 derece olduğu yer, sonra brudetin de 60 derece olduğu yerlere gidiyor. Kışın orada bir kış tane kevele sarılmadan gidemezsin, yaz gününde de başına bir şey örtmeden sivrisineklerden korunamazsın. İşte böyle bir yerde bu arkadaşlar hizmet ediyorlar. Böyle bir yere giderken nasıl bir yere gittiklerini hiç sormadılar. Ve ben o ilk dönem itibarıyla biliyorum arkadaşlara soruyordum, hiç geriye dönem de olmadı. Bana göre bu böyle çok uzun vadede, 5 sene, 10 sene, 20 sene böyle gidip bir yerde hani Osmanlı döneminde cephelerde şehit olmanın çok da ağır gibi geliyor. Maaş alamıyorlar orada, bursları mükemmel gitmiyor onları tekefül eden insanlar tarafından. O yerlerde onları o dönemde test ediyorlar, bakalım ne derece doğru, ne derece insanlık adına gelmişler böyle ireti duruyor gibi bir halleri var. Bütün bu tesdiklere rağmen, endikaplara rağmen orada fedakarca o arkadaşların durmaları. Ve Allah'ın lütfuyla başarılı da olup okul açmaları hakikaten zannediyorum vicdan taşıyan herkes ağlatır. Çünkü orada artık biz sesleniyoruz o insanlar. Hatta bana diyenler oldu ki ismini tahsis etmeyeceğim. Yani bize ait değerler oralarda böyle öne çıkarılmazsa ihtimalle onları gıptaya sevk ederiz. Mesela bir Afrika'nın ta öbür ucunda Güney Afrika'da sizin istiklal maaşını söyletmeniz Atatürk'ün öyle posterini asmanız filan yani nasıl karşılar bu insanlar onları? Böyle olmasa filan diyenler oldu bana bu mevzuda. Fakat ben bakıyorum ki o siyah çocuklarda, o bembeyaz çocuklarda Sibirya'daki başka yerdeki esmer insanlarda, daha başka yerdeki, başka renkteki insanlarda size ait o değerleri şakır şakır söylüyorlar. Tabii bunlar çok önemli şeyler. Bir sevki ilahinin olduğunu burada görmezlikten gelmek körlük olur. Belli bir sevki ilahi var. O arkadaşlar giderken işin encamını, akıbetini bilmiyorlar. Bu çocuklar da yaptıkları şeyi yaparken bilmiyorlar. Bu insanlar da orada bu işe sahip çıkarken bu kadar sahip çıkmaya değer mi, değmez mi onu bilmeden sahip çıkıyorlar. İhtimaller hesabına göre bütün bu meselelerin hep olumlu bir araya gelmesi için yüzde binde bir ihtimalle ancak bu olabilir. Belli ki Cenab-ı Hak'ın sevgi var. Bu arkadaşlara çok büyük iş gördürüyor Cenab-ı Hak. Tarih bunları kendi felsefesiyle el alıp değerlendirecektir ama onların öyle tarihi bir beklentileri de yok. Günümüzde bazı kimseler karşı çıkacaklar. Önemli değil o da. Her güzel işe peygamberlerin peygamberliğine karşı çıkılmış. İnsanlar arasında hep böyle temerrüt yaşanmıştır. Fakat işin doğrusu ben onları bu işlere böyle susamış, acıkmış bir insan gibi hep seyretmek istiyorum. Çünkü bana çok şey ifade ediyor. Hatta denebilir benim imanımı kuvvetlendiriyor. Gelecek adına ümidimi güçlendiriyor. Çünkü gelecek adına siz güçlü bir Türkiye düşünüyorsanız dünyadan tecrit ederek bir Türkiye'yi düşünmek mümkün değildir. Türkiye etrafa böyle saldığı işte o sürgünlerle dıştan desteklendiği takdirde Allah'ın izniyle, inayetiyle varlığını devam ettirecek, ettirebilecek, ayakta kalabilecek, problemsiz ayakta kalabilecek, belki işte devletler muazenesindeki yerine yürümesi de ancak o sayıda olabilecek. Hocam tabi sadece öğretmenler değil onların anne babaları da söz konusu geçen gün Konya'da düzenlenen bir iftar vardı Orta Asya'ya Sibirya'ya Afrika'ya giden öğrencilerin anne babalarını misafir etmişti bu iftar ve biz de onu televizyondan yayınlamıştık Sizin de seyrederken duygulandığınızı, duygulandığımızı göz yaşlarınızı tutamadığınızı öğrendim anne babaların konumu ne bu durumda? Allah. Örfane gibi bir şey herkesin bir yanından tutuyor o büyük düşüncenin, büyük timan ifade ettiği gibi hakka hizmet bir defineyi taşımaya benzer. Ne kadar eller ona yardıma koşarlarsa memnun olmak eder Şimdi evlat, o işte eğitimcilik yapabilecek birisi meselenin bir yanından tutuyor. Anne de şifkatine rağmen o meseleyi ayrı bir yanından göğüsüyor. Baba da o meselenin altına ayrı bir yandan elini sokuyor. Başkası da ayrı bir yandan elini sokuyor. Şimdiye kadar ben o annelerde, babalarda da çok fazla temerrüt görmedim. Yani yüreği yanarak, böyle, yüreğine taş basarak derler Türk dilinde enfes bir ifadedir. Hep böyle git evladım olsun ne olacak git falan diyor. Bir sene, iki sene, üç sene gelmiyor. Ağlıyor, sızlıyor. Belki ölüyor işte öyle, yalnız evladını görmeden ölüp gidiyor. Şimdi bu bir çeşit fedakarlıktır, bir çeşit kahramanlıktır ameller niyetlere göredir ve kim ne yaparsa Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi ve en insan illa muasea ve en sa'e yusuf başka bir şey yok kimseye insana sayinden başka bir şey yoktur ve herkes sayının gayretini mükafatını görecektir. Kim ne ölçüde bu işe katkıda bulunmuşsa mutlaka mükafatını görecektir. O büyük bir fedakarlıktır. Çok kısa arz etmişidir daha evvel Bir Şimdi hikayeye de anekdot diyorlar. rahmetli babam kanser diye ve bana kerametvari bir şey de söyledi o esnada. Dayanım yeni Manisa'ya çıkmıştı. Ben ancak öyle bir hastalıktan dolayı gelmiştim oraya. Bir iki gün izin vardı. Vazifeye başlamasam ustafi sayılacaktım. Bana dedi ki bir gün yatakta yatıyordu. Ramazanın ilk cumasına kadar kalsam burada dedi. Ondan evvel de bir rüya gördüm dedi. Evin içinde dedi yedi mezar vardı. Yedincisi benim mezarımdı. Uyandığımda acı çok fazla. Ölmediğime çok üzüldüm dedi. Sonra elini öptüm ben. Dedim böyle bir durum var yani. Gitmesem Mustafa sayılacağım. Bir hafta kalsam burada dedi. Sonra bir şey demedim ben. Böyle az baktım sonra kendini teemmül etti. Karar verdi. Ağlayarak dedi ki bana git oğlum dedi burada iki göz bekliyor orada yüzlerce göz bekliyor. Şimdi bu durumu ben umumu arkadaşlarım için düşünüyorum ben. Yani. yani hepsi o anneler, babalar, git evladım. Burada bir göz bekliyor. Orada Türkiye'nin geleceği sizi bekliyor. Dünyanın geleceği sizi bekliyor. Dünyada herkes sırtına koparmak istiyor. Her gün işte Amerikan üzerine geldiği gibi değişik hortumlar bir fırtına sıcak denizlerden kopuyor veya başka bir yerden kopuyor. Geliyor bir yere alt üst ediyor. Siz o sulh adacıklarını, o beyaz adacıkları oluşturmazsanız gelecekte dünya çok ciddi her cümleç yaşar. Şimdi bir anne içinde, baba içinde, amca içinde, dayı içinde varsa bir eş içinde bunlar öyle büyük fedakarlıklardır ki Allah katiyen bunları karşılıksız bırakmaz. Ama bu bu düşünceye inanan insanlar senelerden beri bu işi yapıyorlar. Ama dünyada sistemlerin değişmesi karşısında 90'lı yıllardan sonra bu iş daha sistemli Türk insanı tarafından. Yani milli mücadeleyi belli bir sistem içinde gerçekleştiren o külli mantık neyse, o külli düşünce, külli mülahaza neyse sanki böyle makruti çok yüksek bir yerden. Bütüncül bir nazarla bakıyorlar. Çok büyük projelerle meseleleri uygulamaya koyuyorlar ve üzerine yürüyorlar. Öyle oldu. Sevk ilahiyle öyle oldu. Onun için Bülent Bey, Ecevit, haklı olarak yerinde birkaç defa dedi ki, güçlü olduğumuz biz Osmanlı dönemi, devleti Aliye döneminde bile bu mantıkla, bu düşünceyle bu ölçüde bir açılım olmamıştır. Hakikati itiraftır. Bu da onun mükafatını görür. Çünkü o sözü söylemek de o dönem itibariyle bir yiğitlikti. Efendim geçen akşam gazeteciler ve yazarlar vakti Evrensel Barış iftarında teşvik ettiğiniz eğitim faaliyetleri için destan denildi ve sizden de bahsedildi. Zaten halinize sıkça atıfta bulunuldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Hoşgörü ve diyalog hareketi hak ettiği alaka ve desteği görüyor mu, görmüş Ben Hizmetin içinde, bu hareketin içinde kendi yerimi bu kadar önemli görmüyorum. Ben ahaden aslan bir insanım. Hayatımda da öyle çok büyük işler yapabilirim, yapabileceğim mülazası hiç kapılmadım ben. Küçük bir insanım. Bir cami imamıydım. Bana karşı belli vehimlere giren insanlar kendi kafalarında meseleyi büyütüyor, kendilerine yok yere eziyet ediyorlar. Aslında mesele makul olunca bir millet ona sahip çıktı yani. O mesele belki Kur'an'dan kaynaklanıyordu. Belki sünnetten kaynaklanıyordu. Belki bu mevzuda Bediüzzaman gibi, Necip Fazıl gibi, Nureddin Topçu gibi ufku engin insanlar değişik şeyler söylemişlerdi. yani. Bizde hiç farkına varmadan belki o mülazaların teyzinli kaldık. Sadece kendimize düşen vazifeyi yapabildikse onu da ne kadar mesuliyetle arkada bıraktık bilemiyorum. Bir şeyler yaptık derken belki bir sürü de Hesabı görülmedik, hesap var onun hesabını da vereceğiz Allah bilemiyorum. Bu açıdan ben o denen şeylere sahip çıkarsam arkadaşlarımın hakkını yemiş olurum. Diyor ki, bir ordunun ganimeti diyor sadece başındaki komutana verilmez, neferata taksim edilir. Verirse onların hakkı yemiş olur. Şimdi binlerce, milyonlarca insan bir hizmete gönül vermiş. Kimisi fiilen işin içinde, kimisi maddeten destek oluyor. Kimisi de arkadan kuvve maneviyi takviye ediyor. İşte o iftar yemeğinde konuşan insanlar gibi. Onlar belki işin içinde değiller, ellerini işin altına sokmuyorlar ama fakat o ölçüde kuvve maneviyi takviye etmek, yüreklendirmek insanları, heyecanlarını şahlandırmak çok önemli hizmettir. Onlar da onun mükafatını görürler. Topyekün milletimiz böyle bir seferberliğe girdi, yaptı bunu. Ama öteden beri hep adettir. O fikirleri ortaya atan insanlar sanki o işin mimari gibi görülmüşler, alkışlanmışlardır. Onlar bu mevzuda mazur olabilirler. Bu yapıyorsunuz, bir insanı fazla büyütüyorsunuz, çıldırtırsınız onu işte, boynunu kırarsınız hadisin ifadesiyle. Dinmez yani, işlerinden geleni söylüyorlar. Tehlikeli olan şey, gerçekten onca insanın sayine tereddüb eden öyle güzel şeylere benim sahip çıkmam. Orada kendime göre büyük bir yer belirlemem. Ben kendi inancım, itikadım, felsefem açısından onlara şirk nazarıyla bakıyorum. Tevhid yolunda hizmet ederken şirke düşme çok acınacak bir durumdur Allah'a sığınırım. Bu bir. Bir ikinci yanı da şu. Şimdi bu hizmetleri Anadolu insanı yapıyor. bir kuvveyi milliye iştirak etme ruhuyla yapıyor. Önemli görüyor, yapıyor. Dünya adına onunla üst üste problemleri çözeceğine inanarak yapıyor. Ve bunların hepsini alkışlarız. Ama bu arada o işin içinde gibi müdahale edilen bir insana da bazı yerlerde çok ciddi hücumlar oluyor. Zannediyorum onlar biraz daha müdafaa derinde böyle hücum edilen bir insanın hukukunu müdafaa adına konuşuyorlar orada. O diyor ki işte o vardır onu biz şükranlayabiliyoruz. İşte o etti, o düşündü, o yaptı diyorlar. Ben de onları ellerimi kaldırırım Allah'ın nezlülü hülyetinde bunları dua kabul buyur. Beni de gerçekten gönlünü bu işe vermiş, hizmet eden bu arkadaşların içinde müteala buyur demek için. Ben Hani bir ayağım kabirde şimdi bu yaşa bu başa gelmeden evvel bile çok gençken heyecanlarım aklımın mantığımın önündeyken bile hangi mülaza ile bilemiyorum hep böyle Anadolu insana bu işi yapmalı başkası bu işin içine parmak karıştırmamalı hatta böyle beni dinleyebilecek arkadaşlara her tavsiyede olduğu gibi o tavsiyemde de ısrarla hep şunu hatırlattım şunu vurguladım amanın dedim hani böyle bu enciyolar filan çıkarlar karşınıza size yardım edelim derler hayır bizim kimseden yardım almaya ihtiyacımız yok Anadolu insanının gücü ne kadarına yetiyorsa biz meseleyi o kadarıyla götürürüz ha, diğerlerinden istifade etmeyi kendi kazancımıza kanaat etmeyip çalıp çırpıp yeme gibi haram saymalıyız biz onu değişik yerlerden belki başka arkadaşlarımıza böyle teklifler olmuştur fakat ısrarla ben kimsenin bu mevzuda yardımını, desteğini kâtim kabul etmeyenim bu. Saf Anadolu insanının işidir bu. Allah'ın izniyle, inayetiyle yapacaklar. İhlaslı olursa bu, hırsla değil, ihlaslı olursa bu iş başarıya ulaşır. Israrla onu en heyecanlı günlerimde de söyledim. Daha sonraki günlerde zaten ısrarla dedim. Sonra teveyyün etti ki Cenab-ı Hak böyle dedi, kuducu bir sürü insanlar çıkaracak. Bu değirmenin suyu nereden? Bunu yüzüme söyleyen de oldu bana. Hatta bir dönemde ülkede bir numaralı devletin başındaki adamın eşi söyledi. Yüzüme bir söyledi. Ben de ihtimal ona dedim ki Allah aşkına ya, günümüzde böyle suyla dönen değirmen mi var? Herkes başka şekilde değirmenler çeviriyor Türkiye'nin içinde. Bu millete mal olmuş bir mesele milletleri adına bu kadarcık fedakarlıkta bulunmadıklarından dolayı mazur görmek lazım. Anlayamazlar. Öksürürken bile onlar mükafatla öksürürler. Bahşiştahin tükürüklerini yere atarken acaba nasıl geriye döner diye düşün. O bizim insanımızdır ki böyle verdikçe şey verir. Hatta verme tiryakisi der onlar. Onlara verme deseniz üzülürler ben. Vermeden mahrum edildiğinden dolayı ağlayan insanlara çok şahit oldum. Evinin anahtarlarını ömür boyu çalışmış. Hatta önemli bir müessesede çalışmış. Bazen isimden bahsedince birileri rahatsız oluyor. Önemli, hayati bir müessesede çalışmış. Emekli parasıyla bir ev almış. Himmet de o gün bana konuşma terettüp etmişti. Ben konuştuktan sonra herkes orada bir şeyler taahhüt edince o taahhüt edecek bir şey bulamamış. Biraz sonra merdivenleri soluk solda çıkarak elinde şangır şangır anahtarları getirdi. Hocam dedi, bu evi yeni almıştım dedi. Ben de bu anahtarları size veriyorum. Dedim kimsenin evini de, evinin anahtarını da alma gibi bir durumumuz yok. O senin alın teriyle kazandığın şey. Başka elinde olursa sen de gücün yettiğince verirsin. Anadolu insanı böyle yani. Keramet vari bir toplumdur. O dinamiği ben idare edenler çok iyi değerlendirdikleri kanaatinde değilim. Şimdi makul bir hizmet ortaya konunca sevdiler bunu. Buna taraftar oldular. Mantığa değil. Dehaya değil. Öyle yüksek intihaplara değil. Ortaya konan meselenin makul olmasına. Türk milletinin geleceği adına yararlı olmasına. Dünyadaki problemleri çözmesi adına herkes ona arka çıktı, sahip oldular. Mesela buydu. işin kerameti buydu. Hiç kimseden zerre kadar bir yardım kabul edilmediği başka vesilelerle de dediğim gibi eğer bir yerden bir arfa kadar yardım kabul edilmiş de kabul edenler dünyanın aşağılık insanlarıdır. Bir yani bunu diyeyim. Eğer ben öyle bir meseleyi müsamaha yapmış başkalarından yardım kabul etmişsem Allah beni derveder isten rahatlıkla söyleyebilirim. Yok öyle bir şey yoksa öbürleri müşteri ise bu mevzuda karalamak için yapıyorlarsa ne diyeyim Allah onları ıslah eylesin kalplerine, hidayet nurunu atsın. Türkiye'nin geleceğini karartmak istiyorlar böyle yapmak suretiyle. O okullar bir hadisedir. O toplantıda ifade edildiği gibi ama milletin sayine terettüp etmiş bir destandır. Firdevsi gibi birisi olsaydı, o Celaleddin-i Şah yazmış şehname'sini, bu meseleyi öyle bir şehname yazmak icap ederdi. Celaleddin-i Şah'ın yaptıkları Dünyada bu ölçüde kıymet ifade edecek ve tarihe bu ölçüde not düşebilecek hadiseler değildir. Evet, Destanı yazılabilecek bir hadisedir ama milletin hadisesidir. Yani bu millet böyle tarihi değişik fasıllarla harika şeyler yapmıştır. Yani. Bir ırkçılık mülazasına bağlı da bunları anlatmıyorum. Mübarek bir millettir. Allah bu millete çok önemli misyoner eda ettirmiştir demek ki bir kere de böyle eda ettirecek dünya adına çok önemli bir vazife görüyorlar ve milletimiz destekliyor onu ara sıra hem gülüyorum hem de duygulanıyorum diyorum ki ekonomik durumu itibariyle dünyanın fakir milletlerinden fakat kaderin cilvesine bakın ki 80 ülkede bunlar eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar kültür lokalleri açıyorlar okullar açıyorlar kurslar açıyorlar millete kendi dillerini belki bir manada dinlerindeki güzellikleri anlatıyorlar. Müslümanlarla herkes geçinebilir duygusunu ortaya koyuyorlar düşüncesini ortaya koyuyorlar tavırlarıyla adeta koskocaman bir dünyada dünyanın fakir milletlerinden Türk milleti çok önemli bir misyon yüklenmiş gibi bir durumu var diyorum bazen böyle hem gülerek ifade ediyorum bunu hem de onu takdir hisleriyle ifade ediyorum. İnşallah bir gün bu meseleye sağından solundan böyle değişik isnaflarda bulunup karalamak isteyen milletin zihninde onu ademe mahkum etmek isteyen insanlar da insafa gelirler. Onlar da omuz verirler. Bu önemli hizmette bizim de katkımız olsun derler. ve katkıda bulunurlar. Evet Ramazan'ı biraz zor tutuyorum. Yani savaşır gibi oruç tutuyorum. Bayağı savaşır gibi. Bu akşam da yemekten sonra azıcık çaydan sonra felce oluyorum. Fikri aktivitelerimi tam ortaya koyamıyorum. Muazenem çok sıhhatli ve sağlam olmuyor, olmayabiliyor. Siz de bundan dolayı siz teşekkür ettiniz. Ben de bu karışık, bu güzel şeyleri karışık razalarla ortaya koyduğumdan dolayı sizden özür dilerim. Hüseyin Efendi'nin o Ammes ve şudur Derdi hicrana tabibim Bir deva bilmez misin? Göz ucuyla Bir nikahı aşina bilmez misin? Hep cefa dersin talim etti Üstad sana Ey cefa ni Neydi gün semti vefa bilmez misin?